TRT Türkü dinleyicileri için TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Doğu'dan Esintiler programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses almadı Ercan Yaşar, teknik yapımda Murat Özgür Batu ve sonucunuz ben Tuğba Bezirgen. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Doğu'nun güzelliklerini türkülerimiz eşliğinde anlatacağımız başka bir programda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. TRT Türkü'de kalın.